Babil'den sonra Müzik Rüzgara bırakılmış sesler Müzik Hazırlayan ve sunan Ercüment Gülçay. Sevgili dostlar, Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay, teknik masada arkadaşım Barış Demirel ile birlikte radyonuzun başında keyifli bir saat geçirmenizi diliyoruz. Bu hafta programa Marika Nino'dan dinlediğimiz bir kayıtla başladık. Agapi Puyines, Dikopo Maheri. Sözleri e, Mihailis e, Kakoyanis ve bestesi Manos Hacıdakis'e ait olan şarkının e, Türkçesinde kısaca e, okumak istiyorum. ''İki yanı keskin bıçak oldun aşkım. Bir zamanlar bana mutluluk katardın, şimdilerde beni gözyaşına boğuyorsun. İşin içinden çıkamıyorum, derman bulamıyorum. İki gözünde alevler çakıyor, bana bakarken yıldızlar düşüyor. Işıkları ve ayı söndürün, yaşadığım acıyı görmesin.'' Şarkının çevirisini sevgili arkadaşım Stelio Berber yaptı. Buradan ona da bir selam göndermek istiyorum. Marikaninu'yu ilk kez 1992 yılında izlediğim Kostas Feris'in Rebetiko filmiyle tanımıştım. Önce Yedikule'de geçen çocukluğumda Rum komşularımızın muhabbetleriyle ve sonra evdeki radyonun kısa dalga frekanslarından dinlediğim Yunan radyolarından kulağımda yer eden müzikli Yunan dili her zaman bende çok güzel duygular uyandırırdı. Yunan diline, müziğine ve edebiyatına her zaman ilgi duydum. Bu dil benim için aynı zamanda Ege ve Akdeniz demekti. Zaman içerisinde Rebetiko'dan Yunan kent ve halk şarkılarına kadar birçok pla edindim ve zaman zaman açık radyoda da bu şarkılara yer veriyorum. Rebetiko filmini izlemeden çok önce Yunan şiirine dair kitaplarda edinmiş okumuştum. Yunan şiiriyle tanışmamı sağlayan çok önemli bir kitap var. Çağdaş Yunan şiiri antolojisi. O kitapta Kavapis'i, Ritsos'u, Seferis'i ve diğer birçok Yunan şairini tanıdım ve çok sevdim. 1982'de yayınlanan bu kitabı güzel Türkçesiyle dilimize kazandıran değerli hocamız, şair, çevirmen, edebiyat ve tiyatro insanı çok sevdiğim Cevat Çapan bugün beni kırmadı ve stüdyoda konuğum oldu. ...Cevat Hocam davetimi kabul ettiniz... Ee, ...geldiniz çok teşekkür ediyorum... ...hoş geldiniz. Ee, ben teşekkür ederim beni <gülüyor> çağırdığınız için... ...çünkü bu sözünü ettiğiniz... Hı -hı. ...şiirler, şarkılar... ...benim de hayatımın bir parçası... İşte ...hayatımı ne, besleyen... Güzel. ...zenginleştiren kaynaklar... ...şöyle biz bu şarkıyı... ...çok sevdiğinizi... E, ...sevgili arkadaşım Muammer Ketencoğlu'yla... ...konuşurken... E, işte ...kararlaştırdık... ...yani bugüne... ...beni Yunan şiiriyle, beni ve tabii benim gibi birçok insanı Yunan şiiriyle tanıştırdığınız için... ...hem bir teşekkür babında ve hem de programa hoş geldiniz şarkısı olarak... ...Marikanilum sesinden dinletmek istedim. Ayrıca Muammer ve Stelio da size sevgi ve selamlarımı iletmemi rica ettiler. Sağ olsunlar, onları ben de epey özledim. Uzun zamandır Eyvallah. görmedim çünkü. Umarım en kısa sürede bir araya geliriz hep birlikte. Ailenizin Girit kökenli olduğunu okumuştum. Yani Yunan şiirine ve müziğine olan ilginizi sanıyorum Yani bu aidiyetin de önemli bir yeri vardır değil mi hocam? Elbette çünkü çocukluğumda dinlediğim şarkıların çoğu Rumca şarkılardı. Annem Hanyalı bir mübadil. E, o yüzden e, doğduğum Darıca'da e, epeyce e, Giritli Yeşil, geçmen yani. vardı Hı -hı. Ve komşularımız Kendi aralarında Rumca konuşurlardı evet. Rumca şarkılarda Bizim ailenin Bir çeşit müzik Röpertuarında yeri evet. olan Şarkılardı ne güzel. Hem oradan Hem de daha sonra Yani Diyelim ki bu Küçük çevreden İstanbul'a Geldiğimizde Hı -hı. Buradaki Rum arkadaşlar ve gene genç bir yaşta bir Yunanistan seyahati yaptık 47-48 yıllarında ortaokul öğrencisiyken. Orada da yeniden Yunanistan'ı hem yakından tanımak hem de bu dilin güzelliğiyle, Kulaktan aşina olmak ayrı bir fırsattı bizim için. Ama bu şarkı, burada dinlediğimiz şarkı, Hı -hı. daha sonraki yıllarda, İngiltere'de olduğum yıllarda de çalışırken oturduğum mahallede bir sinemada Stella diye bir film oynuyor. Mihail Kakoyanis'in bir filmi bu. Hı -hı. Ve bu filmde işte bu şarkı o filmin en unutulmaz Bölümlerinden biriydi. Kim söylüyordu şarkıyı hatırlıyorsunuz? Melina Mercury yani oyunun e, baş oyuncusu Hı. oydu. O söylüyordu. Ve bu filmi görünce İstanbul'dan uzakta bir çeşit e, bir şey, e, sıla özlemi bende yarattı. Filmi İngiltere'de üç dört defa gördüm. Türkiye'ye döndükten sonra da her fırsatta gördüm. Yani bu filmi en sık gördüğüm filmlerden biri. On defa en az seyretmişimdir bu filmi. O yüzden de güzel. benim hayatımda çok özel bir yeri var. Planı da buldum ve evde de sık sık dinliyorum. Çok çok güzel. E, bu yıl 21 Ekim'de Ruhi Su Şiir Ödülü ikinci kez sahibine sunulacak. Siz de Ruhi Su Şiir Ödülü seçici kurulu başkanlığına iki yıldır üstlendiniz. Bugün sizinle hem Ruh Ruhusu şiirini konuşmak ve hem de onun sesinden şiirler dinletmek istiyorum. Bir iki tane de Türkiye ye yer verir sanıyorum programda. Ee, Ruisun'un şiirleri aramızdan ayrılmasını takip eden günlerde... ...Eylül 1985'te Adam Yayınları tarafından yayınlanan ezgili Yürek kitabında toplu olarak yer almıştı. Kitabın ön sönsünde siz kaleme almıştınız. Ee, yazın başlığı birlikte yaşamaktı. O yazda şöyle diyordunuz, 50 yılı aşan sanat yaşamında kendisini işine adamış bir yaratıcının eşsiz özverisiyle hiçbir zaman bencillik kuyusuna düşmeden bize birlikte yaşamının güzelliğini iletmiş, acılı ve yalnızlıkla ilgili türkülerinde acıyı ve yalnızlığı aşmayı, sevinci dile getiren türküleriyle sevinci ve mutluluğu paylaşmayı öğretmiştir. Onun seylediği türküleri dinlerken nerede olursanız olun yalnız bir yerle bir zamanla değil bu değişik yer ve zamanlarda yaşamış türlü türlü insanla da bir bağ, bir özdeşlik kurarsınız. Artık yalnız değilsinizdir e, diyordunuz. Sizi ruhi suyla da birlikte olduğunuz. Ben ne yazık ki onun ölümünden sonra 1989 yılında Ruhi Su Dostlar Korosu'na girdim. Acaba Ruhi Su'yla yaşadığınız günlerden de... ...kısaca söz etmek ister misiniz? Elbette. Çünkü... E, ...Ruhi Su'yla tanışmak... ...onunla birlikte yaşamak... E, ...bir insanın düşünebileceği... ...en büyük mutluluklardan biriydi. Yani böyle insanlarla... ...her zaman karşılaşmak... ...her kula nasip olmaz. E, ruhi Su'yu... ...önce tabii sesinden... ...tanıdım. Yani... ...bu... İğnece yani, plakları vardı. Yorundan Oradan çok mi? daha önce. Yani, hmm. Ankara, Radyosu e, Ankara hmm. Radyosu'ndan. Ankara Radyosu'ndan. 40'larda, 43'te. 43-45. Evet. Hmm. O yıllarda böyle bir olağanüstü bir ses ve bizim türküleri söyleyen bir ses. Yani Bizim türküleri elbette dinlemekten büyük zevk alırdık Mutlaka. daha o yaşlarda bile ama başka bir sesti ve başka türlü söyleyen, söylenen türkülerdi bunlar. Sonra öğrendik ki Rohisu aslında devlet, Oper devlet Opera operasında çalışan bir sanatçı Doğru. ve kısa bir süre sonra da bu ses kayboldu. Yani 45'te program kaldırıldı. Evet ve işte 52 dedi tevfikat sonrası yaşadılar. bir süre Rohisu'yu Duyamaz evet. olduk evet. Ama Özgürlüğüne kavuştuktan sonra e, Birden Yeniden e, Önce bir Küçük sahnedeki bir konserle İstanbul. Arkasından İstanbul'da Değişik lokallerde Geceleri e, Verdiği konserlerde Yaptığı Programlarda Hı. Dinleme fırsatı çıktı Ve ve ondan ötesi tanışma fırsatı çıktı. Tanışınca da tabii büyük bir dostluk başladı. Yani o kadar büyük bir hayranlık ve sevgi duyuyordum ki o türkülere, o sese. Kendisiyle tanışınca da bu sesin e, ne kadar ona yakışan, o sesin sahibinin ne kadar o sesin sahibi olduğunu e, görünce... Büyük bir dostluk başladı. Yani bir genç bir insanın ne kadar güzel. E, bir ustaya karşı duyabileceği büyük bir hayranlık. Ve cömert bir insan. Yani diyelim ki sizin dostunuza aynı cömertlikte karşılık veren, sizi de insan olarak e, şey yapan, e, benimseyen bir dostluk. O yılların bir güzel tarafı da işte Türkiye İşçi Partisi'nin en canlı olduğu dönemler olması. Bizim de o hareketin bir parçası olmamızdı. O yüzden daha da yakın hissediyorduk kendimizi birbirimize. Ve Ruhi abi, artık ona Ruhi abi diyebiliyorduk. Evet. Öyle bir yakınlık da doğmuştu. İşte evlerde, bizim eve de gelen ve sazıyla... Türküler söyleyen Dostlarımızın da e, kendisini tanımasına, bu ses, bu güzellikten yararlanmasına cömertçe razı olan bir dost. Bu e, Ruhi abi ölünceye kadar devam etti. Yani gittikçe koyulaşan bir dostluk olarak devam etti. E, ve onun kitabını yayınlamak e, ve onun işte ön sözünü yazmak da bana nasip oldu. Büyük bir zevkle bu kitabı adam yayınlarından çıkarırken ne yazık ki Rüya abi artık hasta, Herhalde, hastaydı. hastaydı. Ee, ve yurt dışına gitmesi mümkün olmadı. Maalesef. Bu kitabın hazırlanmasında e, en büyük desteklerden biri, yararlandığımız kaynaklardan biri e, Mekin Dinçer adlı Mekin bir arkasını Mekin. E, Sadun Are'nin ...şeyden, siyasal bilgilerden çok yakın arkadaşıydı. Ve biz de e, Mekin'in eşi Evinç Dinçer'de... ...İşçi Partisi'nde kültür bölümünde birlikte çalıştığımız bir arkadaşımızdı. Hı hı. Bu yüzden Ruhi abiyle hem bizim evde... ...hem Ruhi abinin kendi evinde hem Mekin'lerde... ...buluşma fırsatımız oluyordu. Bunların en güzel e, anılarından biri de... John Berger İstanbul'a geldiğinde onu ona Ruhi abiyi Mekinlerin evinde dinletmek of oldu. Nefis. Böylece bu güzelliğin o da farkına varmış oldu. İşte Ruhi Su'yu daha çok bir seslendiği türkülerle tanıdık ama az da olsa şiirler de yazdı. İşte yani yazmasa dahi türkülerinde işte Pir Sultan'dan günümüzün Çağdaş Ozanlarına kadar birçok şairin... ...şiirlerini besteledi. Yani şair olarak... ...ne diyebiliriz... ...Ruhi Su'nun şiirini Ruhi Çağrı Su Abi. şiire o kadar yakın... ...bir insandı ki... E, ...bu yakınlık elbette... ...kendi ürünlerine verecekti. Yani O yüzden... ...kendi zaten... E, ...şiirsel bir hayat yaşıyordu. Yahut şiirsel bir... E, ...çaba içindeydi her zaman. Bunu hem... Türkülerdeki şiirsellikle dile getiriyordu. Yani diyelim ki Yunus Emre planda bunu görüyoruz. Karacaoğlan'da görüyoruz. Semahlar. Semahlar. Şiirler, pir, pir, Türküler. Tabii yani olağanüstü bir şiir aşkı vardı. Bir iki, bir iki. Ee, o yüzden Nazım Hikmet'in şiirlerinden Orhan Veli, Oktay Rıfat, hmm. Melih Cevdet. Ali Yüce. Dağlarcı'nın, bütün o şairlerden Türkçe şey yaptı, şarkılar yaptı, onları şey yaptı, müzikle zenginleştirdi. Ee, kendi şiirlerinde de bu yararlandığı yani şey olarak müzik olarak yararlandığı kaynaklara yakın bir ...ses görüyoruz. Yani o şiir... ...o şi, kendi şiirleri de... ...sanki... E, ...şarkı olarak, türkü olarak... E, ...dile getirilecek... ...seslendirilecek... ...müziği içinde olan... ...evet, evet, evet. şiirlerde. Hmm. Rasiye amca şöyle bir şey söylemişti bir zamanlar. Bu tekabede çok şiir yazan insan vardı ama iki tane şair vardı. Birisi Nazım Hikmet, diğeri de Nail Çakıran. Evet. Ki dün Nail Çakıran'ın da ölümünün yıl dönümüydü. 2008'de kaybetmiştik Nail abi. Bu anlamda daha sonraki kuşaktan da Enver Gökçe ile e, Ahmet Arif'i gösterirdi. Yani tekabeli evet. kuşağından gelip şiir yazan gerçekten evet. şair olan. Ruhi Amca'yı da şeye koyabiliriz Koyabiliriz. Çok atla, tabii, şair, tabii, tabii, tabii tabii tabii şair. Az şiir yazmış olsa Çok da. Çok az olmasına rağmen hepsi iyi şiirler, yazdıkları şiirler. Evet. Hmm. Bu kendi sesinden şiirlerini Ruhis Kültür Sanat Vakfı 1986'da yılında yayınlanan bir e, albümde yer vermişti. Ezgili Yürek albümü. Bugün o kayıtlardan da şiirler, türküler dinletmek istiyorum. Dilerseniz bu albümden bir Sümera Çakır türküsü dinleyelim ve ardından Ruhis'un sesinden İnsan ve Emek Şiirini dinleyelim. Arkasından şiirleri dinleyerek üzerine konuşalım isterseniz olur mu? Tabii tabii. Bismillah ve Çin Beytullah Seni öz nurundan yaratmış Allah sevmişem ben seni terk etmem billah Aşkın hançeriyle canım vuralar beni Sıtkıyam billahi terkin etmezem Gayrı güzellere gönül katmazam. Dövseler kovsalar buradan gitmezem Meğer ferman gele canım süreler ben. geldi bahar, ne don vurur ne meyve verir, öylece bir çiçek düşlemesi. Ne güzel bir oyundur canım, taşlara bakan gözün çiçeği görmesi. Benim memleketimde bugün, 40 bin, 50 bin liradır resmin metrekaresi ve dillere destandır canım, Turan Erol beyazıyla bodrumun mavisi. Bir gece kulübünde bugün 40 bin 50 bin liradır bir zeki mürendinletisi... ...ve elbette güzeldir canım emeğin değerlendirilmesi. Ama benim memleketimde bugün insan kanı sudan ucuz. Oysa en güzel emek insanın kendisi. Kolay mı kan uykularda kalkıp ninniler söylemesi... Belki bu nedenle yazık asılmış gibi durur. Asılmış gibi kederinden duvarlarımda resim, çalgılarımda müzik. İnsan ve Emek şiiri Sanat Emeği Dergisi'nde 1978'de yayınlanmış. şiir üzerine ne diyebiliriz abi yani? Şimdi öyle kavramlar vardır hı, hı. ki bunlar hem... Ee, herkesin bir çeşit gündelik hayatının bir parçasıdır hem de bir kutsallık taşırlar ee, yani çok klişe basma kalıp sözler olarak da düşünülebilir ama bu kavramları ...içselleştirmiş insanlar için... ...bunların ayrı bir değeri... ...ve ayrı bir önemi vardır. Ee, ona... ...onu nasıl bir sesle... ...seslendireceğiniz... ...o anlamı ve önemi... ...daha açığa çıkarır. Teatral bir tarafı da var galiba. Elbette. Çünkü yani... şey... ...bu paylaşılan bir değer oluyor. Yani sadece bir... E, evet. ...geçiştirilecek bir kavram değil... Rohisu için insan da emek de bir çeşit önünde saygıyla eğilinecek kavramlar ve değerlerdi. O yüzden bunları telaffuz ettiği zaman, bunları seslendirdiği zaman Su, onların gerçek değeri ortaya çıkabiliyordu. Yani bu tabii bu sözleri bütün kullandığı sözler içinde söyleyebiliriz Rumis'un. Yani türkülerinde de her söylediği sözün bir çeşit yaşanmışlığı, bir çeşit Tarihsel, bütün insan bütün insanlarla paylaşılabilecek değerler olduğunu size hissettirirdi. Bu yüzden herhangi bir türkü olmaktan çıkardı, çıkardı. o türküler, türküler. Yani bir bir çeşit tapınma gibi, bir çeşit evet. ibadet gibi ritüel, dinlerdi. evet. Ritüel. Evet. Hı hı. Terciheniz yine aynı albümden Serhat türküsüyle devam edelim. Ruhi amca bu şiiri 1975'te yine Cumhuriyet gazetesinde yayımlamış. Ruhi'sudan dinliyoruz Serhat türküsü. Serhat türküsü. Ne murdar öldüler, ne Müslüman oldular. Kılıçsız, kalkansız bir sofra kurdular. Zeytin zeytini getirdi. İncir inciri getirdi Şerbeti üzüm getirdi Her biri bir şey getirdi Kimi meyvesini canım Kimi gölgesini getirdi Ne dört yüz aslana borçluyuz Ne şehmuz aslana Ilgınlara sazlara borçluyuz biz bu toprakları Bir de yavşana Sevgili dostlar, Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında Ruhi Su şiirini konuşuyoruz. Konuğumuz Cevat Çapan. Bu şiire dair Cevat yani abi? Şimdi Senat türküsü de gene Ruhi Su'yu anlamamıza anahtar olacak türkülerden biri, şiirlerden biri. Burada bir kere Ruhi Su'nun ne kadar tek bir insan yerine birçok insanla beraber olduğunu yani birlikte yaşamak sözünü ön sözde kullanmıştım ya <gülüyor> e, birlikte yaşamanın her alanda ne kadar insanı zenginleştiren bir şey olduğunu insanın insanlığını hissetmesine yardımcı olduğunu gösteren bir tarafı evet. var. Bu Serhat'te de olur barışta da olur, evinde de olur, sokakta, sokakta de. da olur. Bütün bunu ve nelerle olabilir yani yemek yerken de olur, bir şey paylaşırken de, su içerken de yani yaşamanın her an kutsallığını yaşamanın her zaman heyecan verici bir şey olduğunu bize hissettiren bir duyarlıkla bunları dile getiren bir Şiir, sanatçı, evet şiir. Bir şiir. Eyvallah, eyvallah. Yine aynı albümden devam edelim mi abi? Bu Başlasın şiiri yine Sanat Emeği Dergisi'nde 1978'de yayınlanmış. İsterseniz onu dinleyelim sonra yine üzerine konuşmaya devam edelim. Başlasın Dünyaya gel insan başlasın Tanrıyı bul, korku başlasın Ağlık beylik bir bir başlasın Bin yıl, on bin yıl, bunca emek bunca yıl, nemrut bitirsin Süleyman başlasın. Sen ki dünyayı cennete çevirdin, dünyaya hükmün başlasın. Ruhisunun sesinden dinledik, başlasın. Bu şiir hakkında da kısaca... Evet. Bir şeyler iyi gitmiyorsa... Hı -hı takım açmazlar, bir takım engeller, bir takım kötülüklerle karşı karşıya geldiğimiz zaman bütün bunların sona ermesi için yepyeni bir hayatın başlamasını özleriz ya. Evet. Bu özlemi dile getiren bir şiir. Yani ne zaman neyin başlayacağının farkında olan, yani bu sadece ham hayal, ...bir özlem değil... ...yani kötülükleri aşan... ...bir iyiliğin, bir güzelliğin... ...başlamasını... ...bekleyen... ...bir şiir... ...bu yüzden de... ...insanın... ...cehennemden... ...cennete dönüştürebilmesi... ...gücünü... ...bir çağrı, bir davet... ...dünyaya hükmün başlasın... ...diye... ...çağırdığı insan dünyayı cennete çevirebilecek gücü olan insana bir çağrı. Şimdi siz sanıyorum Kaz Dağları'nda yaşıyorsunuz değil mi? Yazayları Yakın da. evet, evet. orada evet. De. Şimdi oralar da mesela cennet yerler ama yani bir alkincilerin ve hesçilerin tehditlerin de yaşıyordaki insanlar. Çok doğru tabii. Yani ben bilmiyorum şiir ve müzik nasıl etkili olur mu yani bu şeyi sanır iyi. <gülüyor> İnsanları anlatmakta ya da ne yapmak gerekir? Çünkü gezegen elimizden gidiyor. Yani yaşadıklarımız evet. ortada. yani Ve insan yarattı bunu. Kendi tüketim alışkanlıklarıyla, doğayı kendine tabi olmuş bir şey sanarak. Oysa ki hani varlık doğada bizim gibi. Evet. Ve onlarla birlikte yaşamak gibi bir... Şeyimiz olmalı artık önceliğimiz diye düşünüyorum. Şimdi ama... böyle bir duyarlığa sahip olabilmemiz için bizim bizi böyle bir duyarlığa yaklaştıran, bizi böyle bir duyarlılıkla zenginleştiren bir takım şeylerle karşılaşmamız lazım. Sanıyorum böyle bir güç kaynağı sanat evet. genel olarak ben de düşünüyorum. bunların arasında tabi e, müzik çok etkili yani en kolay e, insana ulaşan en etkili olan sanatlardan biri müzik e, ve burada işte Ruhi's'un türkülerini dinliyoruz onun hakkında konuşuyoruz ve ne kadar bir hayranlık yaratıyor bizde bu dinlediğimiz şeyler bu hayranlık sadece edilgin bir hayranlık değil. Yani bize bir çeşit sorumluluk, da. sorumluluk ve bu konuda bir şey yapma gücü veren bir hayranlık oluyor. Ee, ve eğer biz bu güzelliğe, bu iyiliğe, bu doğruluğa bizi bu kadar yakınlaştıran bir kaynakla birlikte yaşarsak, bu hayatımızın bizim bir parçası olursa e, ne ormanları keseriz Hı. ne, ne sularımızı, ve sularımızı kuruturuz, kuruturuz e, ne altın ararız evet. ne başka madenlerle e, evet. bir çeşit cenneti cehenneme çeviririz evet, ama evet. işte böyle bir duyarlılık olması lazım insanlarda evet. yani bu bu insanlar böyle şey yapabilirsek, bunları yaşatabilirsek. Şimdi dinlediğimiz türküler, okuduğumuz şiirler, karşılaştığımız güzellikler, yani güzel sanatlar, resimdir, bütün güzel sanatlar. Hayatımızın bir parçası olursa, bizim onlarla birlikte yaşamamızı sağlayabilirse, bizi yaşatan bir güç kaynağı olursa, Sanıyorum böyle münasebetsizlikler etmeyiz. <gülüyor> evet, açık böyle ha. böyle arsızlıklar, böyle <gülüyor> evet, açgözlükler evet. etmeyiz. Açık Radyo kuruluşundan beri aslında yani doğayla birlikte yaşamının gereklerini anlatan bir yayın şeyi, politikası var. Evet umarım. Umarım abi. Bir şiir daha dinleyelim mi yine? Izleyelim. Dinleyelim Gelecek tabii tabii. Arbirinden. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nde 1977'de yayınlanmış Ruhusu'nun bu şiiri Peki. geldik.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 Bakmayın siz bu bencil, bu hayvansal kavgaya. Değişen dünyanın içinde insana biz yeni geldik. Çok güzel. Ne dersiniz abi bu şiire dair? Evet ya yani insana gelmek e, uzun bir yol. Yani uzun ince yol e, <gülüyor> ve Bütün bu yolculukta, yani bu uzun yolda İnsanın nereden nereye geldiğini düşünmesi, bunu anlamaya çalışması çok önemli. Ee, her yolculuk bu kadar öğretici olmayabiliyor. Yani Şimdi mesela günümüzde bakıyoruz yolculuk yapan insanlara, hiç kimse tarafına bakmıyor. Daha çok telefon, akıllı telefonlarına bakıyorlar. Ee, tabii Etrafına bakarken de insan nasıl bir dünyada yaşadığını, kimlerle yaşadığını, yaşadığı dünyada neler olduğunu düşünme fırsatı bulur. Yani o yolculuğun öğrettiği şeyler bunlar olmalı. Bu kısacık şiirde bile böyle bir öğrenme programı var. Nereden nereye geldik? Kocaman Nasıl geldik? Evet, evet tabii. Yani maymundan insana geldik evet. derken... Evet. ...işte... ...yani Darwin'in... ...koca bir kitapta anlatmaya Kesinlikle. çalıştığı şeyi... Birkaç ...bir kısacık şiirdi. Evet, evet. Yine aynı albümden... ...bu kez Seferberlik... ...şiirini dinletmek istiyorum. Bu şiir de yine... ...Cumhuriyet Gazetesi'nde... ...1977'de... ...yayımlanmış... Ruhusu'nun sesinden dinliyoruz, seferberlik. Seferberlik. Eli silah tutanların yedişiydi bu. Rediflerin bayanam kurasını. Çalgıların da insanlar gibi zor zor edeni var, zom zom gideni var. Uyandım davulun bağnazlığına, davulun trampetin gerilmiş derilerin muştusuna. Seferberlikti bu, karşı durulmaz. Bir sesim vardı benim, bin sesim olsa ne olacak? Çocukların sesiyle adam vurulmaz. Kim getirdi bu savaşı ekmeğin beyazlığına? Şimdilerdeki gibi anımsarım, ikiz bebeklere benzerdi ekmekler. Püren çalısında pişer, püren balı gibi kokardı. Biz oldum olası ekmekle doyarız da, çocukluğum geldi aklıma. Hep savaşlardan mı kaldı bu yoksulluk? Seferberlik derlerdi ben de bulundum içinde. Pelit ekmek ağacı, harnıp pekmez ağacı, bal ağacıydı bizim güneyde. Çocuklar ya çok azdı, ya çok ağlamazdı, ya da ağlamaya vakit kalmazdı. Hastalık lekeli umma, ilaç kına kınaydı. Gitsin gitsin de gelmesin çocukluğum geliyor aklıma. Evet, Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında Ruhi Su şiiri üzerine Cevat Çapan abimizle söyleşmeye devam ediyoruz. Ve Seferberlik şiiri, işte dünyanın dört bir tarafında savaşların hala sürdüğü bir dünyada Evet. Ne diyebiliriz abi? Yani öyle durumlarla karşılaşıyor ki insanlar e, bu güçlüklerle karşı bir seferberlik kararı alarak başa çıkmaya çalışabiliyor. Ve seferberlik bir sürü güçlükleri yenmek için elde ne varsa e, bir takım ...olmayacak şeyleri... ...olabilecek hale getirme... ...çabasıyla yapılan şeyler... Ee, ...bir... güç birliği yapmak... ...özellikle cehalete karşı... ...işte... ...haksızlığa karşı... ...bir... ...çoğu zaman... ...buna ancak bir seferberlikle karşı çıkabiliriz... ...dedirten durum... Ee, ...tabii bunu... Böyle soyut, ezbere bir programla yapamayız. Mutlaka. Bu konuda bize yol gösterecekler benzer durumları yaşamışlardır. Yani savaşlar yüzünden, hastalıklar yüzünden ya da bugün işte iklim değişikliği sonucu yaşanan o Evet. Yani afetler. buna karşı mesela bir seferlik evet. seferberlik yapmak lazım. Bu seferberlik hep birlikte yapılabilecek evet. bir şey. Bunun için bir kere şeyin sorunun ne olduğunu, düşmanın ne olduğunu bilmek lazım ki ona karşı en etkili silahları kullanabileyim, en etkili araçları kullanabilelim. Evet. Onun için seferberliğe çağr çağrı çok kapsamlı bir şey olması lazım. Evet. Yani bu sadece savaşla ilgili bir seferberlik Kesinlikle, değil. Hakikaten. Yani savaş, silahlı olan tabii bir savaş tabii. değil de Anlıyorum. bir çeşit Kötülüklere karşı, engellere karşı, insanın hayatını sınırlayan e, her türlü olumsuz koşula karşı bir e, savaş, evet, bir savaş, bir, bir mücadele. mücadele evet. Doğru, Yine aynı albümden ırmak e, şiirini din, dinletelim istiyorsanız. Bu Şiirli Sanat Emeği dergisinde 1978'de yayınlanmış. E, şimdi ırmak şiirini Ruhi Sun'un sesinden dinliyoruz. Hırmak Ağaç demiş ki baltaya Sen beni kesemezdin ama ne yapayım ki sapan benden Bak şu ağacın bilincine sen Ölen ben öldüren benden Bunca analar ağlayıp durulda, akıp gider gelinciklerden Kör müdür sağır mıdır bu hırmak Ölen ben öldüren benden her yerde böyle olmuş bu, önce dağa, taşa, ağaca söyletmiş halk, sonunda sabahın bir yerinden uyanıp kalkmış ayağa ağırmak, ölen ben, öldüren benden. Bu ıı, şiirin aslında bir de şeyi var, hikayesi var, bana Yusuf Başaran anlatmıştı, dostlar korusundan arkadaşım. <gülüyor> Başaran ailesi Malatyalı bir aile Alevi kökenli ve işte Ruhi amca Anadolu'da derlemeler yapmaya çıktığında Malatya'ya da gitmiş onların köylerine ve bu şiirin aslında yerel bir şeymiş o bölgede de söylenen ve Mustafa Başaran dededen edinmiş Bilirmiş bu yani. şiirin evet yani böyle bir, bir hikayesi var ne, ne diyebiliriz mükemmel bir bu tabii bir işte şey yine. yani hayatı anlamanın Doğayı anlamanın, evet. e, doğanın ne kadar gizli yönleri olduğunu, hem yaşatan hem öldüren evet. su tuzakları olduğunu, yani hem yaratıcı hem de yok edici bir güç olduğunu, daha doğrusu bir gerçeklik duygusu edinme evet. için e, anlamaya çalışmak. Yani insanın anlamaya çalışması, ırmağı da, ağacı da, doğayı da daha iyi anlamasına yardım eden bir şey. Nazım'ın çok güzel bir dizisi var, son şiirlerinden birinde. Anlamaya çalışıyorum inanmak pahasına. Bu bence güzel. olağanüstü güzel bir söz. Tabii bir de Almanya hikayeleri vardır Ruhisu'nun şiirlerinde ve türkülerinde. İsterseniz yine Ezgili Yürek albümünden bir şiirini dinleyelim. Bu da yine Cumhuriyet Gazetesi'nde 1977'de yayınlanmış. Görünen, Ruhisu'dan dinliyoruz. Görünen Almanya'da topraklar aynı bizimki gibi Ağaçları görgüsüz, cahil, ne Beethoven'u bilen var, ne Spartakist'leri. Nerede dünya durdukça duran çınarlar bizimki gibi. Bir adam gördüm Frankfurt'ta, novel ağacının dibinde. Kasketini açmıştı gözleri yerde. Yoksulluğun utanca aynı bizimki gibi. Memleketim diye kucakladı işçilerimiz bizi. Biri ağladı usul usul boynumda durdu. Uykuda kaymış da sanki yüzleri, bıyıkları aynı bizimki gibi. Ellerim ayaklarım gibi buldum, hiçbir şeye şaşmadım da. Neden takılıp kaldı aklım bizim bebeleri Almanya'da? Adları kalmış ancak söylenen bizimki gibi. Evet, bir Almanya üzerine bir şehir. Şimdi yaşadığımız en büyük dramlardan biri de geçim için kendi yerimizden, yurdumuzdan uzaklara gitmek zorunda oluşumuz. Ve bizim işte bu 50'li yılların, 60'lı yıllarda başlayan bir Güç, ıı, emek gücünün göç Gü etmesi. Var, evet. Almanya'da, Fransa'da yani Avrupa <gülüyor> ülkelerinde gelişmiş sanayi ülkelerine gitmek zorunda kalmaları. Ee, bu birçoklarımız için kolay e, anlaşılır. Yani bu şeyi, bunun nereye varacağı. Sonuçların ne olacağı kolay kolay kestirilemeyecek bir gerçek. Bunu en iyi anlayanlar da gene sanatçılar şey oluyor. oluyor. Yani şairler. Sinema bu konuda çok parlak örnekler verdi. Çünkü gidince ne oluyor? yani Yerinden, yurdundan, kökünden kopan bir insan o yaban ellerde Hangi koşullarda yaşıyor? Nasıl bir dille konuşuyor? Ana dilinden uzaklaşınca ana diline olan e, yakınlığı, uzaklığı ne oluyor? Yeni bir dili öğrenmek o kadar kolay oluyor mu? O dille anlaşmak kolay oluyor mu? E, oradaki işverenin tutumu ne oluyor? Yani Uygarlık diyoruz, medeniyet diyoruz ama bu nasıl bir medeniyet ne bah ne bına Evet, evet. Ee, işte bunu en iyi anlamanın yolu da orada yaşayan insanların yaşadığı koşulları anlamaya çalışmak yani nasıl çocuklar nasıl büyüyor ee, onların işte adları da burada evet. söz konusu oluyor ee, birbirliği de arkadaşlık etmeleri oradaki insanlarla nasıl nasıl birbirleriyle dayanışma içinde oluyorlar bu dayanışma onları orada ne kadar yalnız bırakıyor yani bütün bunlar o kadar karmaşık sorunlar yaratıyor ki bütün bunlardan işte şiirler hikayeler filmler, filmler romanlar acıklı... ...çok acıklı şeyler, hikayeler çıkıyor. Hele günümüzde artık yani... ...görüyoruz denizlerde ölen... ...o evet. göçmen çocuklar... kadınlar, evet, evet, binlerce, binlerce... ...hala bir... ...büyük sorun yani bu göç meselesi... ...yerini, yurdunu bırakıp başka bir topraklara... ...umut için yolculuk yapmak ve... ulaşıp ...ulaşamamak belki. Tabii de. tabii bu gerçekten şeyin... ...bir çeşit e, organik... ...hayatta... Evet. ...imkan tanımama, olanak tanımama Doğru. şeyi... E... Maalesef. Maalesef. Şimdi isterseniz bu Ezgili Yürek kitabına ve albüme adını veren Ezgili Yürek şiirini dinleyelim Ruhusu'dan. Bu şiiri de yine Cumhuriyet Gazetesi'nde 1977'de yayınlamış. Sonra yine konuşmaya devam edelim. Ezgili Yürek Hangi taşı kaldırsam anamla babam Hangi dala uzansam hısım akrabam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 Acılarla yüklü dargan yüreklere yetiştim, geldim. İyi ki geldim. Evet, Ruhi Su iyi ki gelmiş, iyi ki onu tanımışız. Evet, şimdi iyi ki gelmiş diyebileceğimiz insanlar var. E, o Hı. insanların işte yüzü suyu insanlık hala gülebiliyor, sevinebiliyor, umutlanabiliyor. umutlanabiliyor. Ee, belki o kadar istediğimiz kadar çok insan yok i̇yi, iyi ki geldin iyi ki gelmişsin diyebileceğimiz. Ama bunlarla karşılaştığımız zaman da e, içimiz ısınıyor, yüzümüz aydınlanıyor. Ee, yaşamanın her şeye rağmen güzel bir şey olduğuna inanıyoruz. Doğru. Bu bütün büyük sanatçılar için geçerli bir yargı diyebilirim. Şimdi diyelim ki mesela Shakespeare gibi bir oyun yazarı, bir sürü trajediler yazıyor. Yani o yazdı Kraldirde, Macbeth'te, Othello'da. Yani korkun şeyler oluyor. Yani insanlar nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar? İnsanlar ne kadar bu kadar bu kadar acıya dayanabiliyorlar? Bütün bu acılardan sonra hayat yaşamaya değer mi sorusunu sorduracak durumlar yaşanıyor. ve Acaba Shakespeare kötümser bir yazar mı diye sormadan edemiyor insan. Evet. Fakat bakıyoruz sonuna doğru hayatının Shakespeare işte kış masalı gibi, fırtına gibi, perikles gibi, simbelin gibi bir takım barışma Hayatla Barışma Oyunları yazıyor. Ve bu oyunlarda, e, oyunların ilk bölümü, trajedilerindeki gibi çok karanlık olaylarla dolu olsa bile, oyunların hep mutlu sonuna bittiğini görüyoruz. Hayatla barışan kişilerle karşılaşıyoruz. Hı hı. Ve diyoruz ki, demek hayat her şeye rağmen, Yaşanılması bir şey. Evet. Yani hayatta iyilik, güzellik, doğruluk gibi kavramlar en sonunda evet. e, inanacağımız kavramlar bunlar. E, bu aşağı yukarı bütün büyük sanatçıların yani Tolstoy'da da böyle bir şey var. <gülüyor> Said Faik'te de böyle bir şey var. Nazım'da da böyle bir şey var. Yani Nazım yaşamak güzel şey be kardeşim evet. diyebiliyor bir kitabının başlığı olarak. Ee, benzer e, inanç e, hayata karşı belli bir gerçeklik duygusuyla yani sadece boş bir romantik bir ilimsellikle değil bir gerçeklik duygusuyla ...yaklaştığı zaman... ...böyle bir sonuca varabiliyor. Evet. İşte su da... ...çok cile çekmiş... Evet. ...sanatçılarımızdan biri. Ama bize ne kadar umut veren... ...ne kadar... ...hayatın güzelliğini... ...bizimle evet. paylaşan... ...bir sanatçı olarak çıkıyor karşımıza. Aramızdan ayrılışı... ...işte 32 yıl oldu. Geçen 20 Eylül'de de... ...32. kez... Onun... Onu andık yani ruhunu şenlendirmeye çalıştık. Şimdi aslında daha çok türkü dinletmek istiyordum ama herhalde süremiz yetmeyecek. Biraz bu Ruhi şiir ödülünden de bahsetmek istiyorum. izninizle Cevat abi. Sizin de içinde olduğunuz bir seçici kurul var. İşte Latife Tekin, Ahmet Telli, Haydar Ergülen, Hüseyin Ferhat, Asuman Susan ve... Mehmet Gözen'den oluşan bir seçici kurul var ve bu yılda bir şairi Ruhi Şiir ödülü sunmaya karar verdiniz. Evet. Sanıyorum 16 Ekim pazartesi günü 14'te Beyoğlu Türkiye Pen Yazarlar Derneği'nde bir basın açıklamasıyla da kamuoyuna duyuracaksınız değil evet, mi bu evet, evet. şair arkadaşımızı? Ödül töreni de 21 Ekim Cumartesi saat 14-18.30 saatleri arasında Bakırköy, Leyla Gencer, Opera ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İşte panel olacak gibi bölümden evet. oluşan Ruhisu Dostlar Korosu yine bir konser verecek ve Ruhisu'nun sesinden şiirlerin olduğu bir 10 dakikalıkta bir video gösterilecek sanıyorum. Ben izninizle burada bu şiir ödülünü işte emeği geçen Mehmet, şair Mehmet Gözen abime de bir buradan teşekkür etmek istiyorum. Tabi, Gerçekten çok da, o hem o oyunu bizim yani Ruhi Su Kültür Sanat Derneği'ne böyle bir şey yapalım. İşte geçen yıl yapıldı, bu yıl ikincisi yapılacak. Ben ona da buradan bir teşekkür ve bir selam göndermek istiyorum bugün program konuğumuz şair, çevirmen, edebiyat ve tiyatro insanı Cevat Çapandı. Cevat hocam şiire, edebiyata, tiyatroya, ruhisunun birikimlerine ve bizlerin yani benim gibi daha genç kuşakların insanların duygu dünyasına katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım başka zamanlarda da açık radyoda hayatın her alanında birlikte olma oluruz. Sağ olun, var olun. Size uzun, sağlıklı, türkülerle, şiirlerle, tiyatroyla dolu üretken bir yaşam diliyorum. Ve izninizle programı da Ruhi dinleyeceğimiz bir şiirle kapatmak istiyorum. Ee, yine Cumhuriyet Gazetesi'nde 1977'de yayınlanmış Kist adlı bir şiiri ki bu şiiri okurken sanıyorum sağlığı da yavaş yavaş bozulmaya başlamıştı ki sesinde o yorgunluğu hissediyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben çok de çok teşekkür ediyorum. Ruhi Soyu'yu birlikte anma fırsatı verdiğiniz için. Çok çok sağ olun. Sevgili dostlar, program konuğum Cevat Çapan, ben Ercüment Gürçel ve teknik masada arkadaşım Barış Demirel'le birlikte hepinize sağlıklı, huzurlu şiir ve şarkılarla, türkülerle dolu iyi bir hafta diliyoruz. Haftaya aynı saatte radyonun, radyolarınızın başında buluşabilmek dileğiyle esen kalın. Şimdi Ruhisu'dan dinleyeceğimiz bir şiirle programa son veriyoruz. Kist. Kist. Umarsın umarsın da hani. Biri çıkıp demez ki oğlan çocuğudur bu iyi olmaz. Hem de öyle anacığı. Fünikiler kist geldi sağ yumurtanın üstüne oturduk. Attı kılcal damarlarını. Mavi turuncu eflatun yılanlar sardı canlar evini. Yetiş şahinim doktor yetiş, kurtar türkülerimi. Hemide öyle oldu. Samatya'da bir tepede, beyaz melekleriyle ziya, daldı dölevime, söktü çıkardı ifriti, attı yere. Uyandım baktım ki çiçeklerim sevinç içinde. Koştum gittim kıyılara, kum büküne vardım, deniz türküler içinde. Aldım, bir ben söyledim, bir deniz söyledi, bir ben söyledim, bir deniz söyledi, turunç kan ter içinde. Babil'den sonra... Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Erdemen Gülçay